Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba. Diyerken başlıyor. Bugün e, yine canlı yayındayız. Ortağım Damla Özlüler ile birlikteyim. Ben Rauf Kösemen. Yayın masamızda Ferra Kabil var. Açık Radyo 94.9'dayız. Sizin de bildiğiniz gibi. Bugün ne konuşacağız? Bugün sivil toplumun medyada görünürlüğü üzerine... Konuşacağız. Geçtiğimiz hafta sosyal fayda iletişim dünyasından haberler verirken e, yapılan bir toplantının da haberini vermiştik. Ya da Vakfın Türkiye'de sivil diyaloğun güçlendirilmesi projesi kapsamında yaptığı sivil toplumun medya görünürlüğü araştırmasının lansman toplantısıydı bu. Ve bu lansmanı da e, rapordan verilerin de tartışıldığı bir paneller dizisiyle yapmışlardı. Hatta o panellerde e, oturumlardan birini de Rauf sen yönetmiştin. Evet. iki tarafta olmak başlığını taşıyordu benim yönettiğim oturum. Yani şey hem STK tarafında çalışmış olmak hem basın tarafında çalışmış olmak ya da tersi medya tarafında çalışmış olmak ya da tersi. Bu deneyime sahip insanların deneyimlerini aktardığı bir panel yönettim. Bu toplantıyı özellikle önemsiyoruz zira... Bizi uzun zamandır takip eden dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere sivil toplumun ve sosyal faydanın iletişimi üzerine ortaya çıkmış bir program Diyerkam. Hem Zemin Uluslararası Sosyal Fayda İletişimi Konferansı'ndan spin-off yapan bir dizi gibiyiz diyeceğim ama asıl dizimizden daha uzun, daha çok bölüm çıkarıyoruz. E, bu nedenle de sivil toplumun medya görünürlüğü özellikle sosyal fayda alanındaki bütün meselelerin görünürlüğü, iletişimi, konuşulması açısından çok kritik. Hatta bu araştırmayı yapan yaşama dair vakıf. Da, e, ...arkadaşlar çok yakında... ...programa katılacaklar, araştırmayı... ...daha derin sonuçlarıyla beraber konuşacağız ama... ...bugün Rauf'la beraber... ...hem o da toplantıya katıldığı için... ...araştırmaya biraz değinelim... ...bunun üzerinde biraz konuşalım istedik... E, ...araştırma sonuçlarından ortaya çıkan... ...en önemli veri görünen o ki... E, ...sivil toplum... ...medyada çok görünür değil... ...daha doğrusu sivil toplum medyada... ...çok nitelikli bir görünüm elde edemiyor... ...daha çok e, bir dekoratif... öge olarak... Duruyor, yani bir başlık olarak öyle söylenebilir dekoratif öğe diye ama e, işte öyle söylemeyelim. Çünkü şey değil yani buna katılmadığım için söylemiyorum. E, meselenin derinliğini anlatmıyor bize o. E, şöyle söylemek lazım. Sivil toplum medyada belirli biçimlerde görünüyor. Mesela bir felaket haberi sırasında ortaya çıkıyor. E, mesela bir çözülmesi gereken bir sosyal problemin... E, gündeme gelmesiyle beraber ortaya çıkıyor. Yani siz e, çocuğa yönelik taciz üzerine çalışan sivil toplum örgütlerini bir taciz vakasının arkasından duyuyorsunuz. Ya da bir depremden sonra hmm. destek, yardım, e, acil müdahale e, STK'ları hakkında haberler okumaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla STK'ların medyada yer alma biçimi daima bir asli unsur olarak değil bir şeyin yanında yer almak şeklinde ortaya çıkıyor. O manada evet çoğu zaman işte büyük meselelerde devletin ya da bir takım devlet görevlilerinin, kamu görevlilerinin yanında dekorasyon olsun diye sözünün edildiği ya da o şeyle çağrıldığı e, STK'lar var. Bu böyle niyetlerle. Ama pratikte bu tam olarak öyle gerçekleşmiyor tabii. Hani bu, buradaki hikaye haberlerin içinde ne kadar ağırlığı olduğu isminin nasıl geçtiği e, falan e, üzerinden bakarsan söylediğin doğru. Ama meseleyle beraber alınması üzerinden bakarsan aslında epeyce e, değişik formlar halinde yer alıyor. Buna bir de şöyle e, bakalım aslında rakamlar üzerinden de konuşmak mümkün. E, medyada bu arada medyadan kastımızın da Şimdi biz e, özellikle belli başlı e, mecralardan sivil toplum haberlerini daha çok görüyor ve daha çok okuyoruz. Ama ana akım medya olarak genellediğimiz zaman bu oranlar çok düşüyor. Sivil toplum kuruluşu haberlerinin yaklaşık üçte biri mesleki alanda faaliyet gösteren STK'lara ait. Bu da işte meslek odaları, mimarlar odası vesaire gibi ki geçtiğimiz dönemde özellikle de onların meseleleriyle ilgili çok fazla haber oldu, olay oldu. Bunu takiben yardımlaşma, dayanışma. %12 sağlık tarih kültür sanat turizm geliyor demokrasi insan hakları kategorilerinde haberleri üretilen e, STK'lar var ama bunlar da çoğunlukla e, ya bir hani kovuşturmanın soruşturmanın adli sürecin parçası olarak geliyorlar Üstelik de son dönem yapılan haberlere baktığımızda da yardım kuruluşlarının bir kısmının da yine aslında adli vakalar üzerinden haberleştirildiğini rakamsal olarak görüyoruz. Soruyu şöyle sormak lazım belki de veya açmak için e, şunun altını çizmek lazım. Demokrasi ve insan hakları konusunda normalde haber yapılabiliyor mu? Yani bir kovuşturma vesaire dışında. Zaten böyle bir mesele var. Yani bir STK'da elbette ancak bu bir kovuşturmaya ya da... E, Benzer bir şeye e, konu olduğunda gündem oluyor. Çünkü bu alanda zaten o kadar çok haber üretilmiyor yani. Bir liste gördüğümüz zaman da zaten hani memleket gündemini takip eden e, dinleyiciler durumu çok net anlayacaklardır diye düşünüyorum. Toplamda en çok habere konu olan on dernek vakıf. Bir numarada İHA var, ee, iki numara Anadolu Gençlik Derneği, üç numara Enser Vakfı, dört numara Türkiye Maarif Vakfı, beş numara Ala Dağ Kurs ve Okul Tarabelerine Yardım Derneği. Orada olan olaylar nedeniyle tabii. Altı numara Türkiye Diyanet Vakfı, yedi numara İnsan Hakları Derneği, sekiz numara TÜKVA, dokuz numara Furkan Vakfı. En çok haberleri yapılan e, şeyler olmuşlar, dernekler olmuşlar. Tabii yakın bu, dönem bu. <gülüyor> Evet şey çünkü e, özellikle deprem sonrasında felaketler sonrasında, Kızılay'ın da haberlerinin bunun içine girmesi gerekiyor ama bu ondan öncesidir muhtemelen zaten. Son yaşadığımız felaketler silsilesinden öncedir. Bir e, baktığımız zaman aslında medyada görünürlük e, sivil toplum kuruluşları için önemli mi? Özel, özellikle de meselesi üzerinden görünürlük önemli mi? Dediğimizde bunun cevabı ile ilgili iki tane yaklaşımı birleştirerek yanıt veriyor araştırmacılar, bu araştırmayı yönetenler. E, biri paydaş teorisiyle, biri de kaynak bağımlılığı teorisi. Yani stakeholder their theory, resource dependence theory. Paydaş teorisi, birincil paydaşlar ile ikincil paydaşlar arasında bir ayrım yapıyor. Üyeler, çalışanlar, gönüllüler, bağışçılar, hedef gruplar, hükümet ve toplum gibi birincil paydaşlar kuruluşun var olması için önemli diyor. Ee, ardından da buradan e, kaynaklara geçince, paydaşlar da ilişkilerini yöneterek meşruiyet ve kaynaklara ulaşım sağlar sivil toplum kuruluşları diyor. Bu durumda gerçekten medyayı da yönetebilmek önemli bir alan olarak ortaya çıkıyor. Başından beridir zaten sivil toplum ...ve sosyal faydanın iletişiminin... ...özellikle dikkatli yapılması... ...ve yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz... Diğer kamda Bu haberler... ...bize burada bir açık olduğunu göstermiyor... Yani ...Memleket ahvalini de bir kenara... ...bırakarak sadece şey üzerinden... ...konuşmayalım. İnsan hakları... ...örgütleri vesaire. Pek çok mesele... ...üzerinde çalışan pek çok sivil toplum... ...kuruluşu var. Bu sivil toplum... ...kuruluşları kendileri dışında... ...meselelerini haberlere... ...taşımakta... Ne kadar başarılı olabiliyorlar ya da bu alana özel bir kaynak ayırabiliyorlar mı? Valla şimdi meselenin e, hani şöyle söyleyeyim meseleyi gerçekten meselen olarak ele alıyor sen e, bunu senin yaptığın sınırların dışında da haber olarak aslında görürsün. Yani şu anda Türkiye e, yurt dışına Türkiye'den mülteciler gidiyor. İçinde Suriyeliler e, hatta azınlıkta gözüküyor buradaki ülkeler. Üst söylemin aksine ama biz örneğin e, mülteci politikası üzerine çalışan, mültecilere destek üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinden çok azını görüyoruz sahada. Dolayısıyla haberse haber orada duruyor, işse yapılacak iş de orada duruyor. Ama e, kendi yapmak istedikleri biçim dışında veya siyaseten içinde olabilecekleri, dayanabilecekleri, kabul etme sınırları içinde kalan biçim dışında başka bir biçimde yer almadıkları için biz onların isimlerini şu an medyadan duymuyoruz. Yani biraz daha açık söyleyeyim milyonlarca TL'lik kaynak harcayan birçok STK var. Mülteci politikasıyla ilgili, mülteci meselesi ile ilgili Türkiye'de. Ama işte bugün gün bugündür yani insanlar sınırdalar, aç kalıyorlar boğuluyorlar çolukları çocukları perişan oluyor ve Orada değiller yani oradalarsa da bunu kamuoyuna bildirmeyi tercih etmiyorlar şimdi her iki tutumda da bir problem var nasıl medyada görünürlüğünüz başka türlü nasıl olabilir ki meselenizin göründüğü ve o meseleyi çözebildiğiniz kadar hak edersiniz görünürlüğü. Bu aynı zamanda uzman konumuna gelmekle de ilgili e, ne kadar meselenizi çözebilirseniz, ne kadar o meseleyle hemhal olursanız daha uzman olarak algılarsınız. Öbür yandan da ana akım medya üzerinden konuşurken STK'ların burada aşması gereken önemli sorunlardan biri de bir belirlenmiş uzman havuzunun oluşması ve o havuzun içine girmenin gitgide zorlaşması. Fakat yine tekrar edelim, e, çok kutuplaşmış ve çok politize edilmiş başlıklar dışında çalışan Sivil toplum kuruluşları ve meseleler de var Örneğin e, biz herhangi bir kadın ya da sağlık programında e, meme kanseri konuşulurken kaç tane STK gördük şimdiye kadar Ya da oralarda uzman olarak her seferinde bizi arayıp sorsunlar bari doğru bilgiyi aktarsınlar diye bunu bir öncelik olarak öne koyma e, hissiyatını ya da öne koyma e, çalışma biçimini gördük mü sivil toplum kuruluşlarında? Ya genellikle şimdi tek tek sivil toplum kuruluşlarına bakıp hani yargılamayalım ama genellikle davranış şöyle oluyor bu e, STK'larda... E, ...bir böyle acil kaynağa, acil e, gündeme ihtiyacı olduklarında ortaya çıkıyorlar. Yani ikisini ayrı ayrı söylüyorum. Gündem etmesi gerekiyor işte dünya meme kanseri günü... ...senin verdiğin örnek üzerinden gidersek ise o zaman öne çıkıyor ve... E, ...kendi gündemini toplumun gündemiyle birleştirmenin bir yolunu arıyor. E, ya da bir kaynak ihtiyacı varsa o kaynak için öne çıkıyor. Bu kaynak çok, e, insan kaynağı da olabilir, mali kaynak da olabilir... Ya da bir buna benzer bir toplumda bir ünlü benzer bir hastalıktan muzdarip olduğunda o gündem olursa o gündemin içine gelip orada kendini komşu gündem haline getirmeyi tercih ediyor. Onun dışında uzun vadeli planlamalar varsa bunları biz göremiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim biz STK'larla iç içeyiz. Olduğunu biliyoruz. Yani göremiyoruz derken STK'lar bunu yapmıyor değil. Onu göstermeyi uzun vadeli gündemlerini uzun vadeli planlarını göstermeyi ee, çoğu zaman bilmiyorlar ee, bir, bir kısmı tercih de etmiyor olabilir tercih etmiyor olmak da kabul edilebilir bir şeydir ama tercih etmemek de çoğu zaman aslında bunun ne işe yarayacağını bilmemekten geliyor. Bu söylediğin başka başka zamanlarda e, şirketlerle iletişim üzerine konuşurken de gördüm. Kriz iletişimi kriz olduğu zaman yapılmamalı. Daha öncesinden sürekli olarak iletişimi devam ettirmelisiniz diye her zaman en basit kurallardan biri olarak söylenir. Aynı şey meselelerimiz için de geçerli. Yani özel güne gelmeden önce de onunla ilgili iletişimi sabit tutmak. E, o ünlü tırnak içinde örnek üzerinden gidersek hastalanmadan önce de bununla ilgili bilinçlendirme kampanyalarını sürdürmek ki... Bu kampanyalar her zaman mecraya çıkmak her zaman e, büyük reklam kampanyalarının parasını ödemek değil aynı zamanda basınla ilişkilerinizi düzenli tutmak düzenli bildirimde bulunmak basından e, belli başlı kalemlerle düzenli ilişki kurmak e, olarak da yapılabilir bu düzenliliği sağlamadığımız sürece yer alma konusunda da zaten hani belirli bir alanın paylaşıldığı bir e, sektörden bahsediyoruz basın dediğimiz zaman yer alma konusunda da zorlanıyoruz bu araştırma Belki de bize iki şeyi gösteriyor bir tarafta gerçekten henüz basın ilişkilerini yönetmekte e, daha gideceği yol olan bir sivil toplum camiası varken öbür taraftan da haberlerin içerikleri en çok e, haber yapılmış olan STK'lar vesaire dendiğinde basın da sivil toplumu nasıl ele alacağını çok iyi bilmiyormuş gibi görünüyor. Kesin... Ya çok iyi biliyordu <gülüyor> kesinlikle öyle yani e, basın cephesinde e, şimdi aslında o kadar e, kendi içinde o kadar büyük sorunlar barındıran iki kategoriden söz ediyoruz ki yani sorunlardan kastım dertleri olan yani kendi derdiyle hemal olmak zorunda kalanmış şey. ...şimdi basın dediğimizde zaten e, gazeteciliği yapabilmek için en temel e, ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun bir durumda e, bugün medya. Ya işte bir şeyin bir, birinin yanına bir güç odağının yanına kapılanmış oluyor. Kapılanmadıysa da kendini sürdürmekte zorlanıyor. Şimdi böyle bir durumda acaba hani böyle mi yargılanmalı e, diye sorabiliriz. Burada e, mesele şey o kadar çok e, sorun var ve o kadar çok sorunla ilgilenen o kadar çok odak var ki. Bunlar arasında bir öncelik meselesi yapmak e, söz konusu olan orada basını pek suçlayamıyorum. Çünkü gücü e, yok basını yani gücü olan basının öncelikleri arasında bunlar yok, gücü olmayan basında bunu önceliklerini alsa bile onu belli bir güç ilişkisi içinde bize aktarmakta çok zorlanıyor. Bu arada bir yarı örnek diyelim, bir şarkı arası verelim mi? İlginç bir hikayesi olan bir şarkı çalacağız diğer kamda basın demişken The New York Post ...bir gün bir haber yapar... ...diye başlıyor bu öykü... ...şiddet ve... ...Afrikalı Amerikalılar üzerine... ...Public Enemy... ...bu haberin hem dili hem kurgulanışı üzerine... ...o kadar öfkelenir ki... ...New York Post'a açık mektup yazar grup... ...sen Afrikalı Amerikalıları... ...böyle ele alıyorsun demek... ha ...diye ve bunu bir şarkı olarak çıkarır... ...şarkımızın adı New York Post'a... ...Açık Mektup... ...Public Enemy'den dinliyoruz... ...arkasından diğer kema devam edeceğiz... OG. Come and get your New York Boats. New York Boats. Right here. Come on, y'all. Get the Boats, the Boats, <laughs> the Boats, the Boats, the Boats, the Coaster, Coaster, New York Boats. Yo, New York Post, don't brag and vote. There's some flavor when he's butter that you put on your toe. Put my address in the paper because I smacked that girl. She's the mother of my kids I took around the world. Disagree? Taps and when they share a fun You shouldn't try to drown subjects in a dark pond. If you're gonna cover stories about people's worries, don't mother with the cover 'cause it don't bring glory. Uh. It only brings agony. Ask James Cagney. He beat up on a guy when he found he was a fag. Cagney is a favorite. He's my boy 'cause he don't drive around. He's a real McCoy. Yeah, you tell a Flame. We got to let 'em know. Here's a letter to the new. 50 cents elsewhere and makes no goddamn sense at all. America's owners continuously publish daily piece of bullshit. Flavor Flav is the one that makes the post money. Riders make embarrassing headlines. ain't supposed to get the real deal from the source y'all sorry jeff you took the info straight out of the post Birds does like toast so when it comes down to getting the facts straight about the p.e. get your shit correct Erkam devam ediyor 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. E, bu hafta Rauf'la beraberiz e, ki artık zaman zaman seyrek olmaya başladı Rauf bu birbiriyle evet, program yapabilmek. Yalnız yalnız yapıyoruz programları. <gülüyor> Konuklar artı birimiz şeklinde. E, yoğun bir hayat var. Yani e, biraz böyle fazla uluslararası ve şehirler arası bir hayat yaşamaya başladık. Yanlış olmuş yani biz bunları aslında böyle 30'lu yaşlarımızda falan yaşamamız gerekiyordu. Daha bir on yıl geç yaşadığımız için bu <gülüyor> Yanlış memleket doğru yaşanmıyor demek istiyorum ama. <gülüyor> ee, peki sivil toplumun medyada görünürlüğü üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ee, bu görünürlüğün çok kısıtlı olduğunu bu kısıtların da doğal olarak tabii ki gelen bir takım baskılar ve e, içe kapanma... E, ...zorunlulukları haricinde... ...aynı zamanda karşılıklı iki tarafın da... E, ...birbirine nasıl ulaşacağını... ...nasıl sesleneceğini, birbirini nasıl kullanacağını... ...tabiri caizse... ...bilmemesinden kaynaklandığını konuştuk... ...bu aynı zamanda ama sivil toplum için... Ve basın içinde burada bir gelişime açık alan olduğunu gösteriyor. Ya şöyle bir yandan bu teknik bir mesele bir orasını söyleyeyim. Yani o şeyde de panellerde de toplantıda da tartışıldı. Bu açık meydan dediğimiz işte herkesin bir halka şeklinde açık konuştuğu bölümde de konuşuldu. Şimdi kaynak sınırlılığı olduğu için yani bunu mesele edip de yayınlamak isteyen... Medya kuruluşlarında kaynak sınırlılığı var O zaman STK'lar o medya kuruluşunun Yayınlayacağı hale getirerek Yani neredeyse başlığı seçip işte videosunu editleyip Söyleyeceği sözleri içinden seçip Hap haline getirerek Göndermeli Şimdi bu bir e, tavsiye mi Evet tavsiye çünkü real durum bu yani eğer bunu yapmazsanız kendinizi kendi söylediğiniz şekilde ifade edemiyorsunuz. Ya yanlış yorumlanıyor ya eksik aktarılıyor ya işte hiç gör, görülmüyorsunuz falan. O yüzden bir bu işin teknik tarafı var. Teknik tarafı STK'ların iletişim için uzmanlaşacak birimler oluşturmaları ya da bir birimi yoksa az sayıda insandan oluşuyorsa onların bir zamanlarının bir kısmını iletişime ayırmaları yani iletişim kafasıyla da düşünmeye başlamaları gerektiği. Öbür taraftan da e, basının da yine veya işte medyanın da elindeki e, şeye bakarken haber havuzuna bakarken e, sosyal faydayı öne alan bir şekilde bakması e, bunu bakmaya çalışması böyle yapmaya çalışması gerekiyor. Bunların ikisi de teknik şeyler yalnız. Tam bu noktada gerçekten çarpıcı iki tane veri var onları söylemeden geçemeyeceğim. ...medya Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının sadece yüzde biri hakkında haber yapmış. Yani Türkiye'deki STK'ların yüzde doksan dokuzu ile ilgili geçtiğimiz yıl hiç haber yapılmamış. <gülüyor> Pardon. Bir önemli sonuç da şu. Tirajı yüksek olan e, Hürriyet, Sabah ve Türk'ün toplam haber havuzları içindeki e, sivil toplum haberlerinin oranına bakacağız. Hürriyet binde altı. Sabah binde yedi, Habertürk binde dokuz. Şimdi şey binde dört pardon çok özür dilerim. E, şimdi ben buna bir rakam ekleyeyim. Birinci söylediğine e, küçük sapmalar olabilir e, rakamlarda ama doğru e, şey olarak hacim olarak kaynakların yüzde 95'i mevcut STK'ların yüzde beşine gidiyor Türkiye'de zaten. Yani o söylediğin Bir başka şey, araştırması evet. şey gibi evet. Türkiye'de de öyle yani ilk 20'de yer alan e, STK'lar işte hemen saymaya başlayabilirsiniz yani en ünlü olanlar böyle aklınıza geleni söylerseniz işte e, ne bileyim teması İHası gibi böyle farklı farklı şeylerden bunlar bütün kaynakların %95'ini alıyorlar %5'i. E ne bekliyordun medyada görünürlük olarak yüzde 99'unun görünmemesi çok da şaşırtıcı değil Tabii bu bizi bir başka araştırma sonuçlarına da götürüyor. Hem TÜSEV'in dönemsel olarak Türkiye'de sivil toplum ve bağışçılık araştırmaları... ...hem de e, sivil toplumun algısı araştırması çok eski bir araştırmaydı ama... ...Türkiye'de sivil topluma e, katılım ve güven çok düşük. E, bu güvenin kurulmasının önemli araçlarından biri medya. Medya'yı... Aktif olarak ve verimli olarak kullanamıyoruz. Kısacası burada kırılması gereken bir kısır döngümüz var. O kısır döngüyü kırmayı da öncelikler arasında almak gerekecek herhalde Vallahi önümüzdeki gü dönemde. E, güven kazanıldı mı da kaybolmuyor yalnız. İlginç bir şey. Yani o güvenilen e, şeyler de STK'lar da neredeyse ömür boyu kredi alıyorlar toplumdan. Yani herhangi bir şekilde herhangi bir hediye almak istediğinde insanlar birisine hemen ağaç dikme kartı almayı akıl ediyorlar. Ve o ağaç, dikmen, ağaç dikmenin önderliğini yapmış olan STK'ya kaynağı aktarıyorlar. Dolayısıyla bu da ilginç bir şey hakikaten. Yani güven tazeleme dediğin şey veya güven oluşturma dediğin şey bir kez oluşturmada oluşturma da kırılmıyor. Bu da iyi midir kötü müdür bilmiyorum yani. Kaynakların tek elde toplanmasına neden oluyor. Öbür yandan da e, en azından buraya yapılacak olan yatırımın diyeyim, e, geri döneceğine ilişkin bir umut vaat ediyor. Evet bir de tabii şu tür örnekleri de görmezden gelmeyelim. Hani zamanımız azaldı. Ee, bazı büyük STK'lar küçük STK'larla işbirliği yaparak onların uzmanlıklarından faydalanmak ya da önlerini açmak gibi şeyler de yapıyorlar. Hani kimsenin aklını yemeyelim yanlış anlaşılmasın. Böyle bir kaynak burada toplanıyor diye özel bir öfkem yok benim. Kaynak diğer tarafa akmıyor diye bir öfkem var varsa. Diğer kamda canlı yayında Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. 94.9 Açık Radyo'daydık. E, bu hafta sivil toplumun medyada görünürlüğü üzerine konuştuk. Medya ve sosyal fayda üzerine daha da odaklanacağız. E, önümüzdeki dönemde hem yeni türden habercilikle ilgili açılan yeni başvurular, e, yeni fonları, bursları ve başvuruları konuşacağız. Impact tabla beraber. Hem de e, bu rapor üzerine daha derinlemesine yaşama dair vakıfla da konuşacağız. Bir ön bilgi vermiş olayım şimdiden. Ama bu haftalık süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, canlı yayındaydık ve yayın masamızda Ferit Kabir vardı. Ben Rov Kösemen ve ortam damla Özler. Hoşça kalın diyoruz. Diğer kam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.